ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. Bir İklim için programında daha beraberiz. Ben Yüce Aslanmaz. Ben Özdeş Özbay. Bugün Ömer Madra aramızda olmayacak ee, destekçimiz Nur Sezginer'e de teşekkür ederiz. Bir konuğumuz var bugün. Ee, Türkiye Ormancılar Derneği Birim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Erdoğan Atmış. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Hocam Merhabalar, bugün İstanbul. Ederim. İstanbul'da önemli bir toplantıya, panele katılmak için burada e, panel Sarıyer Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı e, etkinliği kapsamında düzenleniyor. Konusu yangından da beteri var. Ormanların ormancılık dışı kullanımlara tahsil ediyoruz. Tahs tahsisi söyleyemedim ben <gülüyor> ee, bu panele katılacak biz de panel öncesi hem biraz paneli konuşacağız hem de Türkiye'nin ormanlarının genel durumunu konuşacağız Erdoğan hocamla isterseniz Erdoğan hocam ilk olarak bu yılı nasıl geçirdik nasıl bir e, orman yangını sezonu geride kaldı ne kadar ormanlık alan kaybettik ne öğrendik ne öğrendiklerimizi unuttuk bunları sizden bir e, alarak başlayalım e, zaten zaten Şöyle pek öğrenmiyoruz aslında pek de ders çıkarmıyoruz. Ee, biliyorsunuz 2020 yılında 21 bin hektar ormanımız yanmıştı. Abi ki ondan önceki yılların son 10 yılın ortalaması 7 bin hektardı. Yani 3 katına çıkmıştı e, bu ortalamanın. E, ama 2021 yılında büyük bir e, yangın felaketi yaşamıştık. 140 bin hektar. Yani genel ortalamanın 20 katı kadar ormanı kaybetmiştik. Ondan sonra da 2022'de 10 bin hektar aşmıştı. Şimdi bu yılda herhalde 10 bin hektare aştı. Çünkü herhalde diyorum ki bunlar çok net açıklanmıyor. Sene bitiyor ondan sonra net rakamları paylaşıyor Orman Genel Müdürlüğü. Yani biz 7 bin olan ortalamayı 10 binin üzerine taşımış durumdayız son yıllarda, son 4 yılda. Hatta yani 2021'i çıkarsak bile 15 bine belki de yaklaşacak ortalama. O yüzden orman yangınları konusunda hassas olmamız gerekiyor ama hassaslık... Alınan önlemler işte nedir? İnsanların piknik yapmasını yasaklıyorlar, girişini engelliyorlar. Doğru, bunları yapmamız Tabii gerekiyor bu, ama şunu sormak istiyorum hocam. Ee, yani yangınların etki alanı arttı. Sayısı da sayısında da bir artış var mı? Tabii şöyle. Yangın sayısı eee bu tedil olarak artıyor. Böyle sene de %2, %3, %4 şeklinde artıyor. İşte bu artışı ben şuna bağlıyorum. Bakın yanan alan miktarı farklı artıyor. Daha, daha hızlı artıyor aslında son yıllarda. Yanan alan miktarı. Yangın sayısı daha düşük oranda artıyor. Ee, bu, bunlar bakın e, şey e, yangın yanan alan miktarının artmasını biz iklim değişikliğine bağlayabiliriz. Çünkü yazların daha kurak geçmesine bağlayabiliriz. Diğer şeylere bağlayabiliriz. Ya da mücadeleye iklim değişikliğine göre bir orman yangınları mücadele stadisi belirlenmemesine de bağlayabiliriz. Ama yangın sayısının artmasının nedeni o, o anlatmak istediğim. Bugün aslında bu toplantıda anlatacak mız konular. Ee, şöyle ki biz ne yazık ki ormanların içinde on binlerce tesise izin veriyoruz her yıl. Ve bu artıyor. Yani şu an yüz binin üzerinde farklı tesise otel olabilir, havaliman olabilir, yol olabilir, maden tesisi olabilir, termik santri olabilir. Yüz binin üzerinde farklı şeye toplam sekiz on bir bin hektar ee, biz e, vermişiz ormanlarımızı tahsis etmişiz. Üstelik bu ormanlar biz daha e, bu e, alanlar biz daha ormana dönüşmeyecek. Orman ekosistemine dönüşmeyecek. Orada otel var, havalimanı var, yol var, e, termik santraller var. E, ama taat üzerinde e, gözümüz, bu alanlara de, hani, gözümüzde nasıl canlansın büyüklük olarak? Rakamın ötesinde bir şeyle kıyaslayacak olursak. Yani 811 bin hektar mı diyorsunuz? Evet yani yana, yanan alanlarımızın kaç katı bir yılda yanan alanlarımızın örneğin ee, şöyle söyleyeyim. Ee, biz o çalışmayı yapmıştık ee, ve açıkladık Doğanay hocam da çok paylaşır bunu. Biz zaten onu hep söylüyoruz. Yanan alanları yani yanan ormanlar tekrar kendiliğinden yerine gelebiliyor ama bunu e, tahsis edilen alanlar gelmiyor. Ve 2012 ile 2020 arasında bir çalışma yaptık. Yılda ortalama 9 bin hektar yani 2020'deki yangının büyük olmasından dolayı 9 bin hektar bir şey oluyordu yangın oluyordu ama aynı yıllardaki yıllık ortalama tahsis miktarı 36 bin hektardı. Yani 4 katı 4 katı yan, yılda yanan ormanlarımızın 4 katı bu tür tahsislere konu oluyor asıl tehlike bu ve bir daha geri dönmemek üzere oluyor. Ve biz bu konuda uyarmak istiyoruz. 20 yıldır bu konuları gündeme ben getirmeye çalışan birisiyim. Ee, ne yazık ki tek gündeme getiremedik. Anlattık yani sizlerle konuştuk. Ama başka işte medya mensuplarıyla ile konuştuk. Anlatmaya çalıştık. Kitabını yazdık. Ya, e, makalesini yazdık ama olmadı. Ama bu sene Akbelen'de yaşananlardan sonra bu konu biraz daha böyle herkesin gözü önüne geldi. Ve biz de şunu anlatmak istedik. Akbelen Ormanı'nda işte bir termik ya var o civardaki Köyde e, yakınlarında e, oradaki e, termistanlar için liyit e, açık maden işletmeciliği yapılacak. Bunun için de toprak içindeki ormanlar, tarım alanları, zeytinlikler kesilip yok edilecek. Altındaki liyit çıkarılacak. Ama Hocam, insanlarımız buna çok büyük Efendim? Kork. Korkunç bir rakam. Yani yıl, yanan ormanlara her yıl yüreğimizde yanıyor ama onun dört katı ormanı kaybediyoruz. Peki daha çok ne tür yatırımlara kaybediyoruz bunları? Orman alanları için en büyük tehdit sıralaması yaparsak işte madenlerde, evet. heslerde, yollarda ve benzeri hangileri evet. e, ölçüde bu listenin sıralamasını oluşturuyor? Şimdi e, şöyle orman genel müdürlüğü bu konularda çok genel rakamlar veriyor. Toplam veriyor ama verdiği verilere göre de en çok enerji enerji yatırımları daha bu sonra madencilik ener, geliyor en, enerji yatırımları en çok yangına neden olan unsurlardan biri evet. bildiğim katıcılık hocam Değil evet mi? evet şimdi şöyle bu konuda orman genel müdürlüğü de kendi hazırladığı raporlarda uyarıyor aslına bakarsanız örneğin 2021 yılında biraz önce bahsettik 140 bin hektar 139 bin küsür ama biz 140 bin diyoruz hektar orman yandı bu ormanları hep şeye bağladılar. Teröristler yaktı, şunlar yaktı, bunlar yaktı ama orada bir bağlantı kurulamadı o yıl. Kurulan bağlantı şuydu. Bu ormanların dörtte biri enerji tesislerinden kaynaklandı. Bakın tespit edildi. Yani hmm. yaklaşık 37 bin hektar yanan alan 2021 yılında e, enerji iletim hatlarından ve trafolardan kaynaklanacak şekilde yandı. Hmm. Ve bu her sene artıyor. 2020 15'lerden lerden bir Orman Genel Müdürlüğü değerlendirmesi var. Ben de bunu çalışmalarımı aldım. Her sene yüzde iki başladı yüzde %10 yüzde oldu ama en son 2021'de rekor oldu. Bakın yüzde yani yüzde 26'sı kadar bir miktar yanan alanların enerji tesislerinden kaynaklanarak yandı. Büyük bir tehlike bu. Bir de tabii şey de var değil mi hocam bu iletim hatlarının altının tıraşlanması zorunluluğu nedeniyle kaybedilen orman ve ağaç da var bu işin hesabında. E, ya zaten şöyle zaten bu, e, bu pek işe yaramıyor o zaman. Efendim? E, bu tıraşlama yapılma zorunluluğu varken %21 de enerji hatları sebepliyse pek bu tıraşlama da işe yaramıyor anlamına gelmiyor mu? Yani e, aslında çok haklısınız kesinlikle. Yani o bakım çalışmaları Düzenli sürdürülmüyor. Bu aslında enerji tesisi sahipleri bu özel sektörde var, devlet de var. Onlar bu bakım çalışmalarını yapmaları gerekiyor ki i̇şte ama aynı zamanda elektrik iletematlarını güçlendirmeleri gerekiyor. Aynı evet. zamanda yer altında yani işte toprağın üzerinde tıraşlamaları gerekiyor ki o e, hatlar koptuğu zaman bir yangına neden olmasın. Ama burada evet. da eksiklikler var. Uzmanlar uyarıyor bu konuda ama o konuda da yeterince önlemler alınmadığı için ama söylüyorum dörtte biri bundan kaynaklandı. Ve bu asıl en önemli alınması gereken önlemler. Bizim de anlatmak istediğimiz bu. Bu tür tesisler yani 100 binin üzerinde farklı tesis orman içinde bu kadar kurulurken onlarda çalışan makineler, onlarda çalışan elektrik sistemleri, onlarda çalışan insanların bu sahaya girip çıkması ve bu kadar insanı siz ormana sokarsanız oradaki yangın riskini de arttırıyorsunuz. Yani bizim bir şu toplantıda, bizimki panelde ee, ele alacağımız bugün bir panelde ele alacağımız e, tahsisler konusu ormancılık dışı amaçlara tahsisler konusu. Aslında yangınlarla da çok ilgili ve diğer birçok konuyla da çok yakından ilgili. Hem orman kesimleri yok ediliyor hem de gerçek anlamda ülke e, ekonomik kaybı oluyor. Toplum ekonomik kaybı oluyor yani. Peki hocam bu iş niye bu kadar kolaylaştı? Eskiden orman kanunu oldukça sıkı bir kanun olarak bilinirdi ve Ormanları koruduğuna inanılırdı. Ne oldu, neler değişti de ormanlara bu kadar büyük yatırımlara izin verilir hale geldi? Ya hepsi kalkınma iddiasından kaynaklanıyor. Yani tabii biz kalkınma derken tırnak içinde kullanıyorum. Yani ekonomik büyüme, ülkenin ekonomik anlamda büyüyeceği vaadiyle bu şeyleri yapıyorlar. İlk bu konuda yani yıllar önce 80'li yıllarda turizm tesisleri için bu kullanıldı daha yoğun olarak. Ege ve Akdeniz kıyılarını, oradaki ormanları otellerle doldurdular. Yani her tarafı parselerler deniz kıyılarını. O 80'li 90'lı yıllar bununla geçmişti. Ama daha sonra 2000'li yılların başında, 2004'te maden kanunu değiştirdiler. Maden kanunu değiştirdiler. Orman kanunu da değiştirdiler. Ormanla ilgili yönetmelikleri de madenle ilgili yönetmelikleri de değiştirdiler. Ve öyle bir şey yaptılar ki, bu madenle ilgili izin verme konusunda Orman Genel Müdürlüğü'nün yetkilerini de elinden aldılar. Yani şu anda turizmle ilgili de aynı durum söz konusu da ama o 2004'te bu yapılınca işi o kadar hızlandırdılar ki bürokrasiyi azalttılar. Yani o kadar hızlandırdılar ki 2004'ten sonra maden tahsisleri zıpladı. 2-3 kat arttı. Bunun çalışmalarını da o yıllarda yapmıştık, uyarmıştık hatta. Bu yetmezmiş gibi 2010'dan sonra bakın 2010'dan sonra ülkede farklı bir siyasi ve ekonomik model işliyor artık. 2010'dan sonra sadece maden değil Enerji olsun, diğer konular olsun, bunların hepsinde kolaylaştırdılar. Orman kanı ilgili 16, 17. 18. maddesini değiştirdiler. Onlarla ilgili yönetmelikleri değiştirdiler. E, turizm kanununda turizm teşvik değişiklikler yaptılar. O kadar kolaylaştılar ki eskiden bunlar kamu yararı adı adına Anayasada böyle söyleniyor. Kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz diyor anayasa 169. Ama bu, bu kavrayada da çok enteresan hocam sanki yani mesela enerji tesisi kamu yararı ama orman kamu yararı da değilmiş gibi bir algı yaratıyor. Kesinlikle kesinlikle. Kesinlikle bakın bir yeri maden karıyorsunuz altın çıkıyor orada bir kere çıkıyor. Değil mi? Bir kere çıkıyor bitiyor evet. ve ondan da kazanan kim belli değil. Ama oradaki orman her anları yapıyor. Sonra da o, ma, o madeni kapatıp eski haline getirdiklerini iddia ediyorlar. <gülüyor> o, o daha başka bir konu. Ve <gülüyor> bakın <gülüyor> bu konunun uzmanı bugünkü panelistlerden benim de hocam Profesör Doktor Doğan Kantarcı bir toprak hmm. ekoloji uzmanı Türkiye'nin en saygın isimlerinden biri. Ya ben şimdi kendim şey yapmam başkası değil de. Ya Doğan hoca dediği şu, ya böyle bir, ya bu ormanları geri getirme, orman ekosistem geri getirme diye bir şey var. Reapitasyon denen şey, kağıt üzerinde kalan bir şey. Bunlar geri gelmez. Zaten siz bir ormanı yıktığınız zaman onu geri getiremezsiniz. Yani bir dağdaki ormanı siz kesiyorsunuz, o dağı indiriyorsunuz, altından maden çıkarıyorsunuz. Oraya başka bir şey yapıyorsunuz. Araçlandırsanız orası o orman olmuyor artık yani. O orman ekosistemle şeker o... dönüşmüyor. Kamu neden e, sürekli ormanlık alanların arttığı yönünde açıklamalar yapıyor? Yani sizinle kamu arasındaki hesap farkı nereden kaynaklanıyor? Yani şundan bir kere dediğim 811 bin hektar söylüyorum ya 811 bin hektar. Bu bütün ormanlarımızın <gülüyor> %3,5 demek. %3,5'ına denk geliyor bütün ormanlarımızın. Evet. Ve bu %3,5'luk miktar, yani şu anda otele dönüşmüş olan, havalimanına dönüşmüş olan, termik santral'e dönüşmüş olan bu alanlar da hala daha kağıt üzerinde orman görünüyor. Bunlar hiç eksilmemiş gibi görünüyor mesela. Bunu yıllardır iddia ediyorum ve itiraz edemiyorlar buna. Yani bir kere %3, 3,5 ormanı düşmeniz gerekiyor şu an arttığı söylenen ormandan. Başka şu var, ormanlarımız şu şekilde atıyor. Bu konuda da bir çalışma yaptık biz 2019 yılda. Orman Genel Müdürlüğü verilerini aldık, şu çıktı ortaya. İllere göre 81 ildeki 2005 ile 2015 yılları arasındaki orman alanı değişimlerini çalıştık. Şu çıktı hı hı. gerçekten 60 ilimizde ormanlarımız artıyordu. Ama nerede? Göç veren illerde. tarımı terk eden illerde, köylerin boşaldığı illerde. Yani doğuda, e, Karadeniz'de, e, Toroslarda falan. Ama ormanları azaldı 19 il var. 2 ilde değişmiyor. 19 neresi? Marmara bölgesinde 3 il hariç işte Yalova, Sakarya bir yıl daha. Hepsinde orman azalıyor. Ege'de var bu. Akdeniz'de de var kıyır kesimlerinde de. Azalan iller. Yani bizim yerleşimin yoğunlaştığı yerler azalıyor. Şimdi bir orman artışı var ama o kendiliğinden orman. Yani kıssal kesimlerde. Oradaki işte tarımdan vazgeçildiği için, hayvancılıktan vazgeçildiği için kendiliğinden orman dönüşen olanlar var. Bu ormanları arttırıyor. Buna itirazım yok. Ama Diğer taraflarda da, göç alan yerlerde de ormanlar azalıyor. Ciddi bir azalma var. Özellikle bu tahsislerle birlikte ciddi bir azalma var. 2B'ler var çok yoğun. Çünkü büyük bir rant var orada. Mesela bu sene bir kanun değişikliği yaptılar. Orada özel ormanları da orman dışına çıkardılar. Çoğunu. Yani çoğunu. Peki, ya bunlar peki hep bu... kent çevresindeki ormanlar. Peki bu orman ee, o açıdan... Bir şey söyleyebilir miyim? Orman tanımı içerisinde bu ağaçlandırılan yerler var. Hani bir milyon ağaç diktik, şu kadar evet. ağaç diktik. Bunları ne zaman orman tanımı içerisine alıyorlar? Ya da alıyorlar mı? Hani şöyle söyleyeyim size. Şimdi söyleniyor. Bir milyon değil aslında bakalım Milyarlar. Bu arada ben dışarıda bir yerdeyim. İstanbul'un o trafik hacizliğine uğradığım için gürültülü bir yerdeyim kusura bakmayın. Şimdi toplantı için geldim İstanbul'a ama evet, evet, daha sakin bir yer bulamadım şu anda. Ee, şöyle e, milyarlarca fidan dikli ağaç dikli diyorlar da normalde fidan dikilen şey fidan ama bu fidanların bir kısmını kampüste, bir kısmını yol kenarına bir kısmını okul bahçesine ilgisi bir de vatandaşa dağıtıyorlar ve bunları diktikleri iddia ediyorlar bunlar bir orman alanına veya orman alanının kenarında bir yere dikilmiyor bunların çoğu bunlar sayısal olarak kalem oyunları ben size doğrusunu söyleyeyim nereden söyleyeyim orman genel müdürlüğünün genel, orman genel müdürlüğünün verilerinden, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO'ya ya da FAO'ya vermiş olduğu Raporlardan bunu söyleyeceğim. Bakın Türkiye'de 1940'lı yıllardan beri ağaçlandırma yapılıyor. Çok ciddi ağaçlandırmalar yapılıyor. Benim meslektaşlarım, büyüklerim çok ciddi ağaçlandırmalar yaptılar. Fakat ee, o 1940'lardan beri Ormancılık Teşkilatı'nın yaptığı bütün ağaçlandırmalarla ormana dönüşen alan Tüm alanlarımızın sadece ve sadece 3,2'si, 4,4'ü de olabilir. Ben şu anda yolculuktan geldim gece uyumadım. Yüzde 3,4'ü de olabilir. Yani geri kalan yüzde 6,8 ile 3,2 doğru dedim. 8'i doğal ormanlar, eskiden beri biz yokken de bu topraklarda olan ormanlar. Bu şekilde gidiyor. Zaten dünyada da durum böyle. Dünyadaki bütün ormanların sadece ve sadece %7'si, %7'si e, ağaçlandırmayla kazanmış. %93'ü doğal orman zaten. Ya siz ne kadar ihtiyaç olursanız da biz bu kadar dikiyoruz, ediyoruz diye yani bu genel ormanlardan daha fazla yeni orman üretemiyorsunuz. Ve bunun diğer tarafı da var. Aslında doğal ormanları korumak. Yani onlar şimdi dikilen Fidanlardan daha farklı yani yüzlerce yılda o ekosistemde yaşamaya Alışıklar o şartlarda Bir araya gelmişler yaşıyorlar Siz o bütünlüğü bozmamanız lazım Siz bir yere sadece fidan dikince Orayı ormana çevirmiyorsunuz Orada bir orman ekosistemde oluşması gibi Belki alan olarak orman oluyor ama Orada orman ekosistemi oluşması için Onlarca yıl geçmesi gerekiyor O açıdan bu bir halkı yanıltma yani neden yanıltmak? Çünkü ormanlara ciddi zarar verdikleri için bu tür 2B'lerle, ekon altıncı maddelerle, e maddelerle, ondan sonra biraz önce söylediğimiz tahsislerle büyük zarar veriliyor. Yani kalkınma adına ormanlar gözden çıkarılmış durumda. Bakın bu iktidar zamanı Burada yazdık geçen yıl kitabımızda, bu yıl kitabımızda orman denince umursamadınız ki. Türkiye Ormancılar Derneği bastı. Burada anlattık iktidarı ve muhalefetin bu konuda ne kadar sorumlu olduğunu... Ve ormana yaklaşımların, doğa yaklaşımlarının ne kadar sorunlu olduğunu anlattık biz. Ama kulak veren olmuyor ne yazık ki. O açıdan yani halkı yanıltmak, kalkınma adı altında bir takım çevreleri zengin etmek öyle. Çünkü ben size basit bir örnek vereyim. Türkiye'deki madencilik raporundan veriyorum 2020. Madencilerin hazırladığı. Türkiye'de 2020 yılında madencilikle kazanılan gelirin sadece %3,4'ü devlet katkısı olarak devlet ödenmiş. Geri kalan o şirketlere. Belki arasına bir kurumlar vergisi ki vermişlerdir bilemiyorum ya da kişisel vergiler vermişlerdir. Bu. Başka bir örnek vereyim. Bir mermer ocağı açıldığı zaman 8 ay içinde bakın bütün masrafları ama ortaya ediyor. Kâra geçiyor. 8 ayda. O yüzden herkes mermerci oldu. Herkes madenci oldu. Her tarafı delmeye çalışıyorlar. Zaten buna İzmir'de bir hükümet polçukası var ve buna göre organize ettiği MAPEC diye Maden ve Petrol Arama Genel Müdürlüğü var. Bunlar 3 ayda bir 300 tane 500 tane ruhsat hazırlıyor. Hiç nerede olduğuna bakmadan hazırlıyor ve bu kişilere dağıtıyor belli çevrelere dağıtıyor bu ruhsatları. Onlar da bu ruhsatları harekete geçirmek için, oraları çalıştırabilmek için işte chat süreçleri şunlar bunlardan sonra bu çalışmaları başlıyor. Buralarda madenleri açıyor. Ama yani bu Buradan elde edilen geliri ister altın olsun, ister kalker olsun, mıcır olsun fark etmiyor. Yani bunlar halka gitmiyor. O işletme sahibi değil, kimse yerli veya yabancı onlara aktarılıyor. Bu da hiçbir şekilde kalkınmaya hizmet etmiyor. Kalkınmaya hizmet etmediği gibi doğamızda da çok büyük bir yıkım yapıyor. Doğamızda yıkıyor. Hı. Hocam doğamızı yıkıyor derken yine ormanlarla ilgili çok göz önünde olmayan ama ciddi anlamda özellikle biyolojik çeşitlilik açısından... Ee, olumsuz yönde etki eden bir de parçalanmışlık ve bölünmüşlük var. Yani bu bahsettiğiniz 100 bin yatırımın neden olduğu sonuçlardan bir tanesi de bu. Bu da ormanlarımız için ciddi bir problem sanırım. Çok doğru meslektaşım ve çok değerli dostumcu. Yani her zaman fark etti. benimle paylaştı. Sonra ikimiz de ayrı ayrı yazılar yazdık, bunu gündeme getirdik. Orman Genel Müdürlüğü bir orman bakın sürdürülebilir orman yönetimi raporları hazırlıyor. 2008 için hazırladığı raporla, 2019 için hazırladığı raporlara baktık. Can Hoca fark etti. 11 yılda, sadece 11 yılda bizim ormanlarımız parça sayısı bakımından %56 artmış. Ne demek bu? Şu demek. Yani bizim 3 hektardan küçük orman parçalarımızın sayısı %118 artmış. Yani bizim büyük parçalı ormanlarımız bin hektardan büyük, 100 hektardan büyük. 10 hektardan büyük ormanlarımız o şekilde tasnif ediliyor. Onların sayısı azalmış ve 3 hektardan küçük ormanlarımızın sayısı artmış. Bakın, eğer o alanlar özel arazi olsa orman bile sayılmıyor. Özel şahıs arazisi olsa. 3 hektardan küçük alanlar. Ya evet. o kadar parçalamışız. Neden parçalamışız? Sizin dediğiniz gibi bu tarihlerle parçalamışız. Neden parçalamışız? 2 ile parçalamışız. Neden parçalamışız? E, 16. ile parçalamışız. Ve ne yazık ki çıkan kanunlar, çıkan yönetmelikler hep bu yönde. Bakın biz 6 Şubat Büyük Maraş Merkezi depremini yaşadık. Büyük acılar içindeydik. Bizim orman teşkilatımız ne yaptı o sırada biliyor musunuz? O sırada orman teşkilatımız 15 Şubat'ta hemen 10 gün sonra, 9 gün sonra bir yönetmelik yayınladı. Biraz önce söylediğimiz bu işte birçok şey var ya enerji, madencilik, turizm. Bunlar 80'e yakın maddedir ayrı ayrı şey için. Eğitimden, tutun, mezarlığa, cezaevine kadar. Her, katı atık her şey yapılabiliyor. Eksik olanları da tamamı Parçaları tamamlamış. Bakın güneş enerji santrallerine izin verilmiyordu ormanlarda. Ona izin ver, veren bir yönetmelik bu. Aynı zamanda havalimanlarına izin veriyordu ama havalimanlarında yapılacak yakıt tesisi, AVM, otel veya birçok şey için de izin veren bir yönetmelik çıkardılar. Sadece bu Maraş depreminden, Maraş merkezli depremden Sadece ve sadece 9 gün sonra. Yani bizim yönetimin kafası, ülke yönetiminin kafası nereden ormanı, doğayı ne şekilde parçalarım, nasıl dağıtırım, buralardan hangi rağmeni sağlarım, böyle çalışıyor. Bu bakış açısıyla ne ormanlar yönetilir, ne ülke yönetilir. Bir süre sonra ne yazık ki ülke daha da fakirleşecek. Sadece ekonomik olarak değil, doğa olarak da fakirleşecek. Yani bu doğamız da elimizden evet. gidecek. Böyle giderse. Evet. Peki. Ee, hocam, ormanlarımızın sağlığını bize kısaca özetlerseniz geldiğimiz noktada çok da az vaktimiz kaldı. Evet, aslında bir dakikamız. E, Giderek hasta evet. hastalığı artan e, kanser hücresi artan bir organizmaya benzetmemiz mümkün mü? kesinlikle kesinlikle ve birçok farklı nedenden yani ben bizim sadece bu tarsıdan iki beyler özen ama bakın çeşitli hastalıklar mantarlar böcekler bunlar da ormanlara az onlar da zarar aşırı odun üretimi var ülkede üretilmesi gereken Olur, odunun hocam, yaklaş... o korkunç derecede büyüyen bir şey sanırım <gülüyor> evet evet ya sırf piyasan istekleri için o endüstri tesislerin onlar o şirketlerin kazanması için ormanlarda kesilmesi gereken odunun ya yaklaşık iki katını iki katını demeyeyim ama yani yüzde elli fazlasını kesiyorlar şu anda yani kanunlarla belirlenmiş olan planlarla belirlenmiş olan kesinlikle yüzde elli fazlasını kesiyorlar şu anda çok büyük bir şey tehlike bunlar hepsi denizli kanserli yüzde ama bunları biz üretiyoruz bakın yönetim üretiyor şirketler üretiyor duyarsız kalan bizler üretiyoruz bunu ne yazık ki evet Peki. Hocam birkaç cümleyle de bugünkü paneli bize özetlerseniz programımızı da ardından kapatalım. Tekrar insan dinleyenler katılmak isterler. Bu, bu, Tabi bugün bugün Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, hemen Maslak'tan sonra Darüşşafak'a çıkışında metronun, e, orada e, bu toplantı e, Türk Olmacılar Derneği ve Kariyer Belediyesi ortak düzenliyor bu toplantıyı. Öncelikle bir panel var. Panel konuşmacılardan biri benim. Biri Doğan Kantarcı hocamız. Biri tema temsilcisi. Biri de elektrik mühendisliği odası temsilcisi. E, bu panelde bu konuları çeşitli boyutlarıyla masaya yatıracağız. Daha sonra... Çok teşekkür ederim. ve diğer konuklardan tabii. Hı hı. Alo. Buyurun hocam tamamlayın sözünüzü pardon. Da daha sonra da... Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş yerel örgütler, mücadele örgütleri bu konularda muhatap olanlar kendilerinin başına bu tarihlerle ilgili neler geldi onu anlatacak. Bir de forum var akşam. Biz şu anki dinleyicilerimizi, Sar Sarıyer demiyorum Sarıyer uzak, Maslak'tan hemen öfede yakın olan bütün dinleyici, bu konuya duyarlı dinleyicilerimizi o toplantıya davet ediyorum. Çok, Peki, çok çok teşekkür çok, ederiz mi hocam. Evet, çok Biz teşekkür ederiz. De sonuna geldik. Ee, tekrar e, başka bir programda yine ormanlarımızı konuşmak üzere diyelim. Ee, çok Tabii, çok teşekkür. Ben ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Alda teşekkürler.